Secde suresi 10. ayetten itibaren. Dediler ki, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz vakit mi, hakikaten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edicidirler. De ki, size vekil kınan ölüm meleği canınızı alacak. Ondan sonra da, Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rableri huzurunda ey irbimiz, gördük işittik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir de güzel amel ve hareketlerde bulunalım. Çünkü artık kat'i surette inananlarız diye diye serne yuğun olacakları zaman sen görsen onları. Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidayete erdirirdik.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 Suyu kuru ve çorak yere sevk ettiğimizi, onunla gek hayvanlarının, gerekkenlerinin kısmen yiye geldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hala görmeyecekler mi? Diyorlar ki, eğer doğru söyleyicilerseniz o fetih ne zaman? Sen de söyle. Fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek, kendilerinin yüzlerine de bakılmayacak. Artık onlardan yüz çevir, bekle. Çünkü onlar bekçidirler. Ahzab Suresi Değerli dinleyenler, Ahzab Suresi Medine'de indirilmiştir. 73 ayettir. Sure adını, 20. ayette geçen asap kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'tan kork! Kafirler ve münaflara itaat etme! Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Sana Rabbinden ne olunuyorsa ona uy. Muhakkak ki Allah ne yaparsa hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan, koruyucu olarak Allah yeter. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Kendilerinden zihar yaptığınız karılarınızı o sizin analarınız yerinde tutmadığı gibi evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi tanımadı. Bu sizin ağızlarınızdaki lafınızdır. Allah hakkı söyler ve o doğru yolu gösterir. Onları babalarına nispetle çağırın. Bu Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız o halde esasen dine kardeşleriniz olmakla beraber dostlarınızdır da. Hata ettiklerinizde ise üstünüze bir vebal yoktur. Kalplerinizin kas ve teammüt ettiğinde vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O peygamber, binlere öz nefislerinden evladır. Zevceleri, müminlerin analarıdır. Akraba da Allah'ın kitabında birbirine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Şu kadar dostlarınız için herhangi bir iyilikte bulunmanız müstesna. Bu kitap yazılıdır. Hatırla o zamanı ki, biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de, Nuh'dan da, İbrahim'den de, Musa ile Meryem'in oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan öyle sapasağlam bir misak aldık. Ta ki Allah o sadıklara sadakatlerini sorsun, o kafirler için pek acıklı bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki bunca nimetini hatırlayın. O andaki size düşman orduları saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne işlerseniz hepsini hakkıyla görendir. O vakit onlar hem üstünüzden hem altınızdan size gelmişlerdi. O zaman gözler yılmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve siz Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana uğratılmıştı. Şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. O vakit münafıklarla kalplerinde bir maraz bulunanlar, Allah ve Resulü bize bir aldatıştan başka bir şey vaat etmemiş diyorlardı.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 Farkilerinden fitne çıkarmaları istenseydi muhakkak ki bunu hemen yaparlar, bundan pek az bir zamandan fazla geri kalmazlardı. Halbuki onlar andolsun arkalarına dönmeyeceklerini daha evvel Allah'a karşı taahhüt de etmişlerdi. Allah'a verilen söz ağır bir sorumluluktur. Peki, eğer ölmekten yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, Firarınız size asla fayda vermez. O türde bile pek az bir zamandan fazla faydalanamazsınız. Deki, size bir fenalık dilerse Allah'tan sizi koruyacak yahut size bir rahmet dilerse ona mani olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka hiçbir yar ve hiçbir yardım bulamazlar. Allah içinizden insanları Resulullah'tan geri bırakanları... Kardeşlerine bize gelin diyenleri muhakkak biliyor. Bunların pek azın başkası harbe gelmezler. Gelseler de size karşı yardımda pek cimri adamlar olarak gelir. Hele kilerine korku çattı mı onların ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince ise hayra karşı pek düşkün adamlar tavrıyla sizi keskin dilleriyle incitirler. Onlar hakikatte iman etmemişlerdir. Bundan dolayı Allah onların amellerini hiçe indirmiştir. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar düşman kıtaları Mekke'den gitmediler sanıyorlardı. Eğer o kıtalar bir daha gelirse çöllerde bedeviler içinde bulunup size ait haberleri sormalarını isteyecekler. Şayet İçinizde bulunurlarsa çok değil ancak pek az dövüşeceklerdir. Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir numune vardır. Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın da Resul bize vadettiği ettiği şeydir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların imanlarını, teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminler içinde Allah'a verdiği sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahitlerini değiştirmediler. Çünkü Allah, Sadık olanları sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak yahut onlara tövbe nasip edecektir. Şüphe yok Allah çok bağışlayıcı, cidden esirgeyicidir. Allah o kafirleri hiçbir hayra eremedikleri halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah muharebe hususunda müminlere el verdi. Allah, Kavidir, her şeye galiptir. Kitaplılardan olup da onlara arka çıkanları da yüreklerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız diğer araziye de sizi mirasçı yaptı. Allah Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey peygamber eşlerine de ki eğer siz dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ediyorsanız gelinse boşanma bedellerini vereyim de hepinizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diyorsanız şüphe yok ki Allah içinizden güzel hareket edenler için büyük bir mükafa hazırlamıştır ey peygamber eşleri içinizden kim açık bir tabiyesizlik ederse onun azabı iki kat artırılır bu Allah'a göre kolaydır sizden kim de Allah'a ve peygamberine itaat eder iyi amel ve harekette bulunursa ona da mükafatını iki kere veririz hem biz ona çok şerefli bir rızık da hazırlamışızdır Ey peygamber kadınları! Siz diğer kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız size yabancı olan erkeklere yumuşak konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık bulunanlar tamaha düşerler. Sözü maruf ve, ve ağır ve ağırbaşlı söyleyin. Vakarla evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet devri kadınlarının yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehli Beyt! Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler. Allah'ın evlerinizde okunup duran ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü bilendir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Allah'ın emrine ram olan erkeklerle Allah'ın emrine ram olan kadınlar iman eden erkeklerle iman eden kadınlar Itaate devam eden erkeklerle itaate devam eden kadınlar Sadık erkeklerle sadık kadınlar Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar Mütevazı olan erkeklerle mütevazı olan kadınlar Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar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 Gerek mümin olan bir kadın için ona aykırı olacak işlerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıkmıştır. Hatırla o zamanı ki Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de yine kendisine lütufta bulunduğun zata sen eşini uhtende tut Allah'tan kork gördü da Allah'ın açığa çıkarıcısı olduğu şeyi içinde gizliyor, insanları yoksundan korkuyordun. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktı. Şimdi madem ki Zeyt o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana eş yaptık. Ta ki evlatlıkların kendilerinden ilişkilerini kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Peygamberin üstüne Allah'ın farz ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde hiçbir vebal olmaz. Nitekim daha evvel geçmiş peygamberlerde de Allah bu adeti bir kanun yapmıştır. Allah'ın emri behemahal yerini bulan bir kaderdir. O peygamberler Allah'ın gönderdiklerini tebliğ edenler ondan korkanlar Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed... ...adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat... ...Allah'ın Resulü... ...ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah... ...her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler... ...Allah'ı çok zikredin. Onu... ...sabah akşam... ...tesbih ve tenzih edin. O sizi karanlıklardan nur karmak için üzerinize melekleriyle beraber rahmetini rayekan O müminleri çok esirgeyicidir. Kendisine kavuşacakları gün onlara edeceği sağlık dileği selamdır. Allah onlar için çok şerefli mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber biz seni hakikatin bir şair, bir müjdeci ve bir korkutucu ve Allah'a onun emir ve tesiriyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik Allah'tan kendilerine cidden büyük bir fazl olduğunu müminlere müjdele kafirlere de münafıklara da itaat etme onların ezalarına şimdilik aldırış etme Allah'a güveni dayan vekil olarak Allah yeter ey iman edenler Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan onları boşadığınız zaman sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. O surette onları faydalandırıp kendilerine güzel bir şekilde salı verin. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin zevcileri ve Allah'ın sana ganimet olarak nasip ettiklerinden sağ elinin malik olduğu kadınları, seninle beraber... Medine'ye hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını, bir de eğer mümin bir kadın kendisini peygambere bağışlayıp da eğer peygamberden nikahla almak isterse onu, fakat bu sonuncusunu diğer müminlere değil, yalnız sana has olmak üzere senin için helal kıldık. Öbür müminlerin zevcileri ve sağ ellerinin malik oldukları cariyeleri hakkında uhdelerine ne farz etmiş olduğumuzu bildirdik bağış sureyiyle sana tasisi senin için hiçbir darlık olmaması içindir Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir onlardan kimi dilersen geri bırakır kimi de dilersen yanına alabilirsin geri bıraktıklarından bir istersen nezdini almakta da sana güçlük yoktur Gözleri aydın olup tasalanmamalarına ve kendilerine verdiğinle hepinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah her şey hakkıyla bilendir, bu acele etmeyendir. Artık bundan sonra kadınları alman ve bunları başka eşlerle değiştirmen, geldikleri hoşuna gitse de sana helal olmaz. Sağ elinin malik olduğu cariyeler müstesna. Allah her şeye hakkıyla nigehbandır. Değerli dinleyenler, Bu ayetler bazı emirlerin ve bazı ruhsatların sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için geçerli olduğunu beyan etmektedir. Kur'an ve sünnet gözden geçirildiğinde bu cinsten benzeri birçok emirle alışılır. Örnek olarak teheccüd namazı sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme farz olup, Diğer müminler için farz değil bir nafiledir. Müfessirlerin beyanına göre Müslümanların ehli kitaptan olan kadınlardan evlenmesi helalken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu haram kılınmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin sadaka kabul etmesi haramdır. Ancak diğer müminler için bu böyle değildir. Sadaka alabilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı miras paylaşılamaz. Oysa diğer Müslümanlar miras bırakabilirler ve ne şekilde bırakacakları Nisa suresinde belirtilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dörtten fazla kadın alma ve kendini hibe etmek isteyen kadını mehirsiz olarak alma izni verilmiştir. Yalnız diğer müminler bu iznin dışında bırakılmışlardır. Yani diğer Müslümanlar mehir vermeksizin bir kadını alamazlar. Çünkü mehir kadının güvencesidir. Ayrıca Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını müminlerin anneleri olarak nitelendirmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bile hiçbir müminin onları nikahlayamayacağını belirtmiş ve Müslümanlara bunu haram kılmıştır. Ayrıca 52. ayetle birlikte bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de hali hanımlarını boşamanın, boşadığı hanımların yerine bir başkasını almanın, veya bunların üzerine başka kadınları nikahlamanın da helal olmayacağı belirtilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir. 25 sene süren evliliğinden sonra Hazreti Hatice vefat etmiş, ondan sonra yine yaşlı bir kadın olan Hazreti Sevde ile evlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüklendiği büyük sorumluluk ve içinde bulunduğu toplum ve şartlar göz önüne alındığında birden fazla eş konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen serbestlik rahatça anlanabilir. Hazreti Peygamber bir yandan kurduğu İslam devleti ve toplumunu eğitirken, diğer yanda da devlet olarak güçlendirmesi gerekiyordu. Cahil Arap toplumunun kadınlarının eğitilmesi hususunda, Efendimizin eşleri çok büyük roller oynamışlardır. Diğer Arap kabilelerinin yanı sıra farklı kabilelerden ve ailelerden kadınlarla evlenip, aradaki manlığa son verip dostluk ve abalık bağlarını güçlendirmek gerekiyordu. Mesela Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa ile evlenerek Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekirle arasındaki bağı güçlendirmişti. Ebu Cehil'in ve Halid bin Velid'in mensup olduğu bir aileden olan diğer eşi Ümmü Seleme ve Ebu Süfyan'ın kızı olan Ümmü Habibe yine düşmanlığı kaldırıp dostluk bağlarını güçlendirmişti. Öyle ki Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile Efendimizin evlenmesinden sonra hiçbir savaşta Ebu Süfyan Efendimizin karşısına çıkmadı. Efendimizin hanımlarından Hazreti Safiye. Hazreti Cüveyriye ve Hazreti Reyhane Yahudi kabilesine mensuptu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları azat edip nikahladıktan sonra bu kabilelerinin düşmanlığı kısmi de olsa azalmıştı çünkü Araplar evlilik bağlarıyla oluşacak akrabalıklara çok önem veren insanlardı evet Yüce Rabbimiz bu sebeplerle Efendimiz'e diğer müminlerden farklı olarak bu konuda bir serbestiyet tanımıştır doğrusunu Allah bilir Netice olarak hükmü Allah koyar, Allah kaldırır. Allah'ın verdiği bir hükümde müminlere muhayyek hakkı yoktur. Nitekim orucu nasıl tutulacağı, namazın nasıl kılınacağı hakka, hükmü nasıl Allah koymuşsa bu konuda da hükmü Allah koymuştur. Allah ne eylerse güzel eyler ve onun emrettiği her hükümde kendisinin bilip bizim bilemediğimiz bir hayır vardır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ey iman edenler! Bundan sonra peygamberin evlerine, yemeğe davet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın girmeyin. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yediğiniz zaman dağılın. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu peygambere eza vermekte, o sizden utanmaktadır. Allah haktan çekinmez. Bir de onun eşlerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit, Perde ardından isteyin onlardan. Bu hem sizin kalpleriniz hem onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın peygamberine eza vermeniz doğru olmadığı gibi kendinden sonra eşlerini nikahla almanız da ebedi caiz değildir. Bu Allah nezdinde çok büyük bir günahtır. Eğer bir şeyi açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla bilicidir. Onlar için ne babaları, ne oğulları, ne biraderleri, ne biraderlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendi kadınları, ne de sağ malik oldukları hakkında hiçbir vebal yoktur. Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyin fevkinde hakiki bir şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri... O peygambere çok salat ve tekrim ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyetle de selam verin. Değerli dinleyenler, Müminlerin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat göndermesi, ona bağlanması, onu övmesi, Allah'ın sonsuz rahmetini ihsan etmesi için, bir de gerek dünyada, gerekse de ahirette, yüksek makamlara ulaşması, Allah'a yakın olanlardan olması ve Allah'ın onun dinini ve ismini yüceltmesi için Allah'a dua etmeleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müminlerin salat etmeleri, bir nevi ona olan vefa borçlarını ödemeleri gibidir. Müminlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın salat etmesi için Allah'a dua etmeleri, onun getirdiği dine ve onun sünnetine olan bağlılığın bir göstergesidir. Müminler Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed derken, O'na ve O'nun soyuna ve O'nun sünneti seniyesine uyanlara Allah'ın salat etmesi için dua etmektedirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisi kastedilerek her adı geçtiğinde salat göndermenin vacip, teşehhütte salat göndermenin sünnet olduğunda cumhur ulema ittifak etmiştir. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve daha birçok alim hayatta en az bir defa salat göndermenin farz olduğunu söylerler. Çünkü bu Kur'an'da emredilmektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir.